22. Bölüm Zina Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur Ve onlarki iffetlerini korurlar Yani ırzlarını muhafaza ederler ve helal olmayan şeylerden çekinirler De ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım Ona hiçbir şeye ortak koşmayın Ana babaya iyilik edin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 Böyle yapmaları onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır buyurmaktadır. Allah-u Teala Celle Celaluhu hem erkeklere hem de kadınlara harama bakmamalarını, namuslarını korumalarını emir buyurmuştur. Bu sebeple Yüce Allah Celle Celaluhu pek çok ayeti kerimede zinayı haram kılmıştır. Bu ayetlerden birinde şöyle buyurmuştur. Ve onlar ki Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Yani zina suçunu işleyenler cehennemde cezasını çekerler. Zina edenlerin cehennemde özel bir vadide cezalandırılacakları söylenir. Yahut cehennemde bir kuyu içinde cezalandırırlar ki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 Ahiretteki üç kötülük ise şunlardır. Zina yapan kul Allahu u Teala'nın gazabına uğrar. Hesabı çetin olur. Cehenneme girmesine sebep olur. Hz. Musa aleyhisselam şöyle der. Ya Rabbi zina edenin cezası nedir? Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle cevap verir.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 Adam işini bitirip harem-i şerifin dışına çıkınca taş gidip onu buldu ve helak etti. Nud aleyhisselam da Allah'ın emri gereği ailesini ve kendisine inananları şehrin dışına çıkarmış, peşinden gelenlere asla arkalarına bakmamalarını söylemişti. Sadece Nud aleyhisselamın karısı azabın geleceğini duyunca dönüp arkasına bakmış ve şöyle demişti. ''Eyvah kavmim! Tam bu esnada ona da bir taş yetişti.''